فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله 3 18 Aralık 2012 5 صفات 1300-164 34 164 Selefi Salihin akidesine de, Selefi Salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. Selefi Salihin akidesi dedikçe 11 asıldır bu kitaba göre. 11 asıla muellif ayırmıştır. Biz bugün 9. asıldayız. Aslın da adı Ehl-i Sünnet'in inancı, görüşü, itikadı ne de sahabede, ehlibeyt'te hilafette. Bu üç meseleyi ele alacağız. Bundan önce 8 tane asılı biz açtık aldık elhamdülillah. Senelerce devam etti 3 sene yakın. Bugün dokuzuncu aslı açıklayacağız. Asıl dedik asas gibidir, şart gibidir. Olmasa olmazdır. اتقاد zaten budur. olması olmazdır. Yani ehli Sünnet bu olması olmazا bu üç meseleye nasıl bakacaktır? Ashab-ı Kiram Ehl-i Beyt-i sonra Hilafet meselesi. Buna nasıl bakıyor ehl Sünnet? Bu, bu derste inşallah bu asıl bu meseleyi üçünü işleyeceğiz. Şimdi birinci dedik Ashab'tır. İçinci, Üçüncü, niye Müellif burada peş peşe sıralamıştır اسحافت یہ Asastır زلافت اہل بیشہ اسابابہ اس خلافتھ خلافیت اسحافل برابر بشلیور امب صحابہ رسول اللہ صاحبی ümmetin صدیقی صدیق الکبر خلافت حقہ بہت چھم در şimdi inanç dedik itikat دید anlamı nedir Yani Allah subhanehu ve teala senden ne şiçil istiyorsa, emrediyorsa böyle inanacaksın. Bu da kaynağı nedir inancın? İki kaynağı var. Üçüncüsü yoktur. Nedir? Kur'an, kitap o Kur'an Allah'ın kelamı hata kabul etmez. Kur'an şey e, Allah'a iman Dersinde, kitaplara iman rükününde bunu işlemiştik. Kur'an'da hiç hata yoktur. Allah'ın emridir, vahiyidir. İkinci, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. O da vahiydir ama değişik bir şekilde. Yani kelem Allah'ın değil ama emir Allah'ındır. Bu kişisi asas kaynağımızdır. Üçüncü kaynağı nedir? Yoktur. Ama ne var üçüncü kaynak Bu kitap ve sünneti neye göre anlarız? Bu bizim için üçüncü şart oluyor. Yani kitap ve sünneti Resulullah nasıl Allah-u Teala önce ne nasıl istemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tebliğ etmiş üçüncü şert buradan çıkıyor ortaya. O da nedir? Ashab-ı kiram, Resulullah'ın telebeleri bu şerti ve bu Allah'ın emirini nasıl anladılar? O bizim için nedir? Bağlayıcıdır. Buna da ne dedik? İcma dedik. İcma nasıl olur? Sahabe-i kiram, Resulullah'ın birinci telebeleri, kitap, Kur'an, Kur'an'ın isteği, Resulullah'ın isteği, Sözünden anlamı bu çıkıyor demişler, noktayı koymuşlar. Bu nedir? İcmadır. O zaman bu ne oldu? Bağlayıcı oldu. Demek ki bu üçü birbirinden ayrılmaz. Ayrılsa ne olursun? Yen yani harici olursun, yen yani mürcü olursun, yen yani diğer fırkalardan bir ürün olursun. Bu üçü birbirine bağlıdır. Bu üçü birbirinden ayrılmazdır. Bu da inançtır. Eyidir itikatta iştihat babı açık mı? اشتحاد بابا اطسک ال رس اللہ sonuna اشتہاد meselelerde. Meselelerde koymuş, de koymuş dedik zamana بعض göre alimler عالم edebilir Onun için alimlerin bir قاعدہ var? Fewa zamana mekana göre ne olur değişilir demek ki bir kayda daha var Hatta birçok insan bunu hadis sen nedir ama hadis değil uydurruktur ama anlamı doğrudur Kadedir aslında nedir ihtililafi ummediği rahmet ümmetmin ihtilafi rahmettir bu kayda biz dedik eski derslerimizde hatırlarsınız ehli sünnette siyah bayyaz yoktur Bu haricilerin matodudur. Ehl-i sünnet, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem medresesinin uzantısı olduğu için siyah-bayaz diye bir şey yoktur bizde. Ne var? Renk tonları var. Siyah-bayaz sadece tevhidte var, şirkte var. Tevhid beyazdır, şirk siyahtır. Onun, onu da uygulamasında ne var? Renk tonları var. Hemen bir tane şirke düştü, hemen çafir olmaz. mı Belki bilmiyor, cahildir vesaire. Mahkemede savunma hakkı var. Siyah bayaz olmadığı için bizde ondan dolayı akidede nukta koyulmuştur. Fıkıhta öne açıktır. Onun için ihtilafi ummeti rahme. Bu ümmette ihtilaf fıkhi, nuktası koyulmayan virgüllü meselelerde rahmettir. bunu bu, bu kaideyi biz genelleştirsek ne olur? Sapıt, sapıtırız. Her şeyde ihtilaf rahmettir desek sapık oluruz. Bunu ihtilaf kabul edilen yerde ihtilaf etmek rahmettir. Rahmetin önünü kapasak sapıtırız. Yine. Yani tek cim kuşağı var diyorlar. Tek kabrika çıkışı gibi. Böyle bir zihniyet virgüllü meselede desek zorladık, ağacı zorladıkça da kırılır. Burada virgül var. Ama ihtilaf ne zaman rahmetten nikmete çevrilir? Ne zaman nukta koyulmuş meselelerde olsa. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuktasını koymuş. Yani de Resulullah'tan sonra ümmet icma ile bir nazilede nukta koyulmuştur. Bu budur demişler. Sen geldin o noktayı kaldırın ya olabilir böyle de olsa olur o zaman sapıtırsın Onun için ihtilaf yerine göre rahhmettir yerine göre nikmmettir Cnelde ihtilaf kmettir ama nerede de rahhmettir ihtilfli şərrin ihtilaf kabul etti ed, edilecek yerde nedir rahhmettir Eydir itikat messi dedik nuhtası koyulmuştur Ondan dolayı bütün itikadi mesele noktası koyulmuştur. Burada ihtilaf yoktur. Bir görüş var burada. Tek görüş var burada. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşü, ashab-ı nasıl aktarmış? O paketi de üç nesilin de meselesini dört imam bize toparlamış, he, törpülemiş, paketini yapmış, bize getirmiştir. Onun için dört imamın mezhebi, dört mezheb bizim için nedir? Hak mezhebtir. Ümmet bunun da bu, bu konuda da icma etmiş. Habitene gelir bizi tenkit eder diğer hak dedin o zaman nasıl olur hak dörde ayırırsın? Hak birdir Resulullah'tadır. Doğrudur. Biz derken haktır. Değil ki dört mezhebin içinde aden zeya meseller haktır. İçtihadi meselelerde hata etmişler. درownersی M săب Pre студiens کا عبارہ تام بہروری طور Could لی، eben ، قید ، اس پر Verse لیکن م دو Equ Through ما گنراً ناس Pہ Because اجزام علامور وی beer işتیحاتی героں امچنے خدار ، Porسکت اگور پاری کلو سب صzieh弗 ایک siz گئنر درس جنورفم درست ، زند sponsors Dios جید ، انessentialان غروری علیه، ر 겁니다 ٹو Ama elhamdülillah dört mezhebin içinde her zaman alimler var, törpülüyorlar. Şimdi itikad meselesinde dört imamın itikadı nedir? Aynendir. Beni ilgilendirmez dört imamdan sonra. Dört imama mensup olanlar diğer itikadı üstlenmişseler bizi ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? Dört imamın itikadı ilgilendirir. Dört imam bizim için imam ise, böyüc imam ise fıkhıda, fıkıhta فرخر اخبار بہی اولا دہ اولتا بولر اولی دیر یعنی بولر امام آزمر فکی دے امام sellem bu üç dönemi چنچ رسول خَيْرِ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ 3 dönem bir rivayette de benden sonra çi döneme sarılın ondan sonra içine, ondan sonra içine demiş 4 imamda elhamdülillah bu 3 dönemin içindediler imam abu hanife 150 senesinde vefat etmiş yarısında malik ondan sonra شafii Ondan sonra, Ahmet ondan sonra. Üç dönemin için elhamdülillah. Evet, şimdi neye gelelim? Biz niye bu ön sözü getirdik? Çünkü bazı mezheplerde, 4 mezhebin sonradan olanlarda yanlış imamların peşine gitmişler, ana imam mezhebinin imamının itikadını bırakmışlar, onların peşine gitmişler. Biz ne diyoruz? Biz bağlayıcı mezheplerin imamıdır. İtikatta çünkü ihtilaf olmadığı için bu üç dönem itikat it, it, itikatta ittifak etmişlerdir. Evet. Ashab-ı kiram meselesinde hemen hemen bütün ümmet icma etmiştir. Hatta velev ki dörd imama muhtelif olan imamlar ki o da ki mezhep var. مشہوری اتقادتا. Biri maturadidir, biri aşeridir. Onlar da Ehl-i Sünnette dört imama bakın İmam maturadی den İmam eşerی İmam eşerی değil, haşa. İmam eşerی döndü. İmam eşerی mensub olanlar İmam maturadی kentisi ve mezhebi dört imamın itikadına yüzde 80 karşıdır. Muhtelift Yüzde 20 muvaffak Yüzde içinde de bu üç mesele var. Bu üç meselede aşariler, maturadiler, ehl-i sünnet hemfikirdiler. Keşke yüzde yüz hemfikir olsaydık. Ne güzel olurdu. Ama bu dünya intiham tarlasıdır. Her şey dört dördün geçseydi o zaman cennet nasıl kazanılırdır? İntiham tarlasıdır. Şeytan gelip hakkı sana batıl gibi gösterir, batılı da süslü olarak hak gibi gösterir. in tarlası olduğu için biz ne yapacağız? Hakk'a uyacağız. Hakk'ı görmüyoruz. Önümüz sistir. Zorlayacağız kendimiz. Araştıracağız. Nasıl bugün de işsiz kalsak sabahtan çıkıp her yere koşuruz iş arıyoruz aç kalmayalım diye. He? Parayı kazanmayı nasıl biliriz? Dinimizde ahiretimizi kazanmayı mükellefiz bilmeye. Onun için eee ümmet böyle gelmiş teslim olmuş yoktur aklımız koyacağız yani nasıl olur ben bir imama uyum o imam dört imama muhaliftir insan bir külahını koyar önüne düşünür onun için bu meselede elhamdülillah hem fikir oldukları için sorduğumuz yoktur bu meselede de kim bu meselede ifrat etmiş şiiler Şimdi İslam camiasında, İslam dairesinde iki tane ana grubu var. Yani İslam dairesi var, iki ana grubu var. Birsi, genel yüzde 95'i ehl-i sünnettir. Bir şemsiye, şemsiyeleri var, yerbazeleri var. Yüzde 95 alanı kapsıyor, yer üzerine alanı. Bu günde tarihte de. Yüzde 5'te bir alan var. yüzde beş insaflı olsan yüzde yedi, sekiz, dokkuza kadar çıkıyor. Bu da nedir? Şii. Her zaman Şii Ehl-i Sünnet'in karşısına zıt bir şemsiyedir. Yerfazı'dır. Zıttır. Neden zıttır? Çünkü Şii itikadı yani bizim eski alimlerimiz demiş ki asıl da Şiilere başka bir din desek daha doğrudur. Neden? Çünkü Din asası nedir biz dedik? Üçtür. Nedir? Kur'an, sünnet, icma. Kur'an ve sünnet kisi de Allah'tandır. Ne kaldı icma? İcma için mi yapar? Sahaba yapar. Bu üç bizim asas kaynağımızdır. Ey dil nedir kaynakları? Kur'an'ları bizim Kur'an'ımız değil. Diyorlar Abubakir'den e, Ömer radıyallahu anh'ıma oturdular, devrim yaptılar. Allah'ın kitabını törpülediler. İşlerine gelmeyen hayatları çıkarttılar. 3te birini 3te ikisini çıkarttılar. Bütün de elimizde olduğu mushaf üçte biridir. O mushafı yasakladılar, yaktılar. Ama bir tanesi kalmıştır Hazreti Fatıma'nın yanında. Ondan sonra Hazreti Ali'ye geçti. Ondan sonra oğullarına hatta Mehdi he, Samarra çentinde kayboldu Bodrum'da Orada kayb onun yanında kaldı. Kıyamet ahir zamanda da Mehdi çıkar. O Kur'an'dan hükmeder. Ne oldu? Birinci asas gitti. İkinci sünnete gelelim. Bunlar diyorlar ki bu sünnet kabul etmeriz bu sünneti. Neden? Çünkü bu sünneti kim nekletti bize getirdi? Bunlar Abubakir, Ömer, Ashab-ı Kiram getirdi. Ashab bize göre, olara göre ki bizim icma'ımızdır, olması olmazımızdır. Onlara göre ashab-ı kiram kafirdiler, mürteddiler. Neye? Resulullah'ın emirden karşı çıktılar. Çünkü Resulullah demiş ki, benden sonra halife Ali'dir. Bunlar değiştirdiler. Bu sefer ne oldu mesela? Üçüncü kaynaktan, çinci kaynak gitti. Yani sen sünneti iptal etmek için sünneti ulaşanı tekfir et Otomatik olarak sünnet düşer. کافرین نقل اتترین mi م؟ değil. Bunlar Allah'ın Kur'an'ına tecavüz ettiler. Değiştirdiler. Sünneti hemen istediklerine göre değişiyor. Onun için bunlar bunların dinleri bizim için din değil diyor Onun için şianın nedir şeyi? Derdi. Ehl-i sünneti tekfir etmektir. Eğidir. Şia dedik bir yerfazedir. Ehl-i sünnet de bir yerfazedir. ehl sünnetin altında nasıl sünnete yakın olan var, biraz uzak olan var, sünnetin öbür yücünde de var. Hatta çifre kadar giden de var. Ama nedir? Sonuçta bu yer pazanın altındadır. ehl sünnet grubundan sapıtmışlar. Şialer de birkaç gruptular. Bazı biraz daha hakka yakındır, biraz da. En kötüsü Çindir Rafizilerdir. Rafiziler de onlar kendilerine ne diyorlar? El-Eimme 12iye. Bular yanda Caferiye diyorlar adlara. Düzellerine şüphe atsılar diye Caferiye diyorlar. Caferi mezhebi diyorlar. Bular nedir? Bular en dalalet firkasıdır. Çünkü bunların tek şeyleri he Sahabayı tekfir etmektir. Kur'an Onlar için elimizdeki mevcud olan Kur'an değişilmiş. Elimizdeki sünnet, kütüb-i sitte, kütüb-i dis'e batıldır. Ashab-ı kirem şafirdir. Eydif siz nereden alıyorsunuz? Bizim özel kaynaklarımız var diyor. Kur'an'ımız zaten Mehdi yanındadır. Gelir bekliyoruz. Sünnet de bizim onki imamımız var. Onki imam da peygamberden sonra masumdular, hata yapmazlar. Onlardan bize sünnet gelmiştir. Bugüne kadar devam ediyoruz. Bu rafiziler nerede yaşıyorlar? Bugün de şianın yüzde dokuz anı rafizidir maalesef. Bugün de İran şiası, İrak'taki şialer, bir de Lübnan'daki, Hizbullet, şeytan diyen adamın cemaati nedir? Bunlar rafizidiler. Bunların tek düşmanlıkları ehl sünnettedir. ehl-i sünnet'e düşmanlığı dedin, ashab-ı kiramadır. Şimdi gördünüz mü nasıl bağlandı iş? Onun için ehl-i sünnet, ashab-ı kiram meselesini itikadın önem meselelerinden tarihte saymıştır. Bakın bazen fıkri meseleler tarih e, akide kitabında yazılır. Neden? Neden akide kitabında yazılır? Çünkü o mesele kırık noktası olmuş ehli sünnetten ehli bid'atin ehli çifti arasında mesela huffa meshetmek huf nedir Türkçesi mes deriden cıvrat mes diyor mes deriden diyor buna huf diyorlar Arapçada bu fıkhi bir meseledir ama şia buna kafasını takmış <gülüyor> ne diyor huffa olmaz Nemas olur diyorlar. Ayak abdeste yakanmaz diyorlar. Sadece ayak abdestlemez solunur. Yani ayağımız bir abdest alırken yakamıyoruz. Ne yapıyoruz? Şia'nın dinine göre ayağımızı, başımızı, elimize su vurup meshediyoruz. Ayağımızı da böyle meshedeceğiz. Çıplak ayak üzere. Bu nedir? Bu Kur'an'a ve sünnete de aykırıdır. Onun için ehli sünnet imamları akide kitaplarına bunu sokmuşlar. Demişler, meshetmek de bizim dinimizdendir. Yeni inancımızdandır. Gördünüz mü? Fikhi mesele, itikadi meseleye girmiştir. Çünkü bunun köşenli var. Biz bakıyoruz, Kur'an'da mes diyor, şey diyor, gusül diyor, sünnette Resulullah ayağınızı yakayın diyor, ashab-ı kiram naklediyor, Resulullah ayağını yakadı, Bunlar 3 kaynağa muhalefet ediyor. 13 itikada geçmiştir. Ashab-u Cirem meselesi de itikada itikadi mesele olmuştur. Neden? Ehl-i Sünnet'in itikada işlemiştir. Çünkü şeytan baş düşmanımızdır. Bizi dinimizden şüphe etsin. Ne yapıyor? Biz zincirleme. Dinimizi Resulullah'tan alıyoruz. Maddi ve manevi. maddi manevi nedir? Bak zincirleme nedir anlamı. Zincirleme nedir? Senet dediğimiz. Mesela kitaplar tarih kaydoldu. Ne zaman oldu? 300 senesinde başladı. 300 senesinin öncesinde 300 senesinden sonra kaydoldu. Bütün kitaplar 300 kusur senede bitti. Hadisler hepsi kaydoldu. İşte o zamandaydı İmam Bukhari 300 kusur senesinde vefat etti. 300 yakınında yani 400'ün başlangıcında vefat ettiği. İmam Bukhari 300'ün sonunda e, şey e, e, Müslüm 300'ün sonunda 400'ün öncesinde bunların olduğu kitaplar bitti. Demek ki 300 senelik bir senedimiz var bizim. O sened nedir? Mesela İmam Bukhari diyor ben filandan filandan filan filan sahabeden Resulullah'tan bana geldi. Bazen üç şahıs var aralarında, İmam Buhari'den bazen 4 var, bazen 5 var. Bu nedir? Zincirdir. Bu nedir? Biz sağlam yere ayak basıyoruz. Eydir senet bitti mi? Hayır, bugüne kadar da devam ediyor. Bugün de bizim çok hocalarımızın benim de senedim var İmam Buhari'ye. Ben hocamdan rivayet etmişim. Hocam da 13 tane yani 10 tane, yani 10 tane İmam Buhari'ye celiyor. Bizim birçok hocalarımızın senedi var İmam Buhari'ye, İmam Müslim'e. Eydir bu senedin faydası bugünde nedir? Manevi olarak, e, maddi olarak bitmiş. Senedin faydası olmaz. Ama ne kalıyor? Arkadaşlar, senedin faydası manevi kalıyor. Ben şahsen eskiden senede önem vermezdim eskiden. Ya ilim var insan, senede ne gerek var yani? İlleçi ben elime alayım işte filan alim filan alimden senet rivayet etmişim. Sonradan aklım başıma geldi. Baktım bu senette manevi şey var. Yani sen nasıl kopmuyorsun Resulullah'tan? Şimdi biz övünüyoruz. Keskim, közkümüzü geriyoruz. Bu hadis sahihtir diyoruz. Çünkü zincirleme Resulullah'a dayanıyor. E biz de Resulullah'a direkt manevi dayanmamız nedir? Senetle dayanacağız. Yani sen gözünün önüne koy. Sen bir hocanın önünde oturuyorsun, bir hadis okuyor sana, o hadis hocası okumuş ona. Onun hocası onun hocasına, onun hocası buhariden almış, Bukhari de sahabeden almış, sahabe de Resulullah'ın içi arasından almış. Demek ki senin senedin manevi olarak nereye vardı? Resul-ü Ekrem'e vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bereket senedinin zincirini ne yapıyor? Devam ediyor, kopuk değil. Onu hiç alimler demişler, ilim kitaptan alınmaz. Şimdi anladık mı? Kitap kopuktur. Oturacaksın alimlerin dizinde böyle diz dize. Cibril hadisindeki gibi nasıl geldi dedi. Cibril oturdu. Ravi diyor ki Cibril oturdu ki dizini Resulullah'ın dizine koydu. Ondan sonra ellerini de Resulullah'ın dizlerini üzerine bıraktı. Yani maddi manevi Resulullah'a yapıştı. ilim aldı Resulullah'ta. İşte ilim talibinin bereketi nerededir? Senet zincirinde maddi manevi. Kur'an-ı Kerim de öyledir arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane süper Arapça biliyor. Kur'an-ı Kerim'i de doğru okuyor. Ama onun evet doğru okuyabiliyor ama bereketi yoktur. Manevi senedi yoktur. Onun için gidip bir hocanın yanında okuyacaksın. O hoca hocasından o hoca da Resulullah'tan, Resul da Cibrilden, Cibrilde Allah-u Teala'da. Senedin Kur'an'da Allahu u Teala'ya kader varıyor. Allah'ın kelamıdır. Onun için ben buradan tavsiyem demeyin biz Kur'an'ı okuyoruz. Cid muhakkak okuyorsan bir hocanın yanında oku. Bu kapaktan Fatiha'dan Nes Surasına kadar o hoca seni duysun. Oku ok, önünde duysun seni. Yapamadın bir bantı at. He? Minşavidir, Yenhusaridir. Bu çizsinden şaşmayın. Bak buradan da bir tavsiyem var. Bu Çabe imamlarıdır, diğer karilerdir. Bulardan Bulardan dinleyin bunları ama okumayı Minşavi'den Hüsari'den şaşmayın terkilde. Onu koyun çünkü bunlar çok mazbut okuyorlar. O birçoklar ezbere okuduğu için bazılar ince mesele de hata yapabilirler. Onun için bu çizsini banta koyun Fatiha'dan nese kadar dinleyin en azından manevi senediniz ne olur Resulullah'a dayanır. Yapamadınız eğer yoksa asıl olan Gidip hocaların yanında oturacaksınız. Mesela bir tane diyor ben Türk'üm, Kur'an okuyamıyorum. Okumaya çalışıyorum. Zamanım da yoktur gidip medreselerde hocaların yanında okuyayım. En azından bu bant meselesini bu niyet edin Bu bir pansuandır, ilacı değil tabi. Demeyin ondan sonra Abdullah Hoca fetva verdi dedi, bu bunun yerini alır. Hayır. Bu bir pansuandır. En azından bunu yapmamız lazım. O manevi senedi almamız lazım. İyidir bu Şiiler ne yapıyorlar, rafiziler? Bu senedi kesiyorlar. Birinci halaka, Resulullah'a dayanmış, onu kestin zincir mi oluyor? Kopuyor. Elindeki zincir boş laftır. İşte onun için itikad meselesine girmiştir. ehlibeyt i Beyt de nedir? Buradan çıkmıştır. Onu da itikada sokmuşlar el-i sünnet. Neden itikada sokmuşlar? Çünkü Şiiler diyorlar ki, ehlibeyt i Beyt sadece Hz. Fatime'nin çocuklarıdır. İçi çocuk var. Hasan Hüseyin. Ondan gelenler ehl-i beyttir. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ehl-i beyt, hanımları da ehl Diğer çocukları da ehl-i beyttir. Onlar onları devre dışı bırakıyorlar. Onun için biz diyoruz ehl itikada sokuyoruz. Üçüncü mesele hilafet meselesi. Niye sokmuşlar itikada? Halbuki bellidir hilafet meselesi. Ama niye sokmuş tarihte böyle süsmüş kuzu kuzu دس teslim olmuş Gösteriyorlar. Bunlar da gelmiş bir dikta kurmuşlar. Bütün sahabalar da bunlara destek vermiş. Ehl-i Beyt'te zulmetmişler. Resulullah'ın sünnetini değiştirmişler. Haşa ve kefe. Değil mi? Onun için Ehl-i Sünnet'te bunun hilafet meselesini itikada sokmuştur. Onun için ehl Sünnet inanıyor. Resulullah'tan sonra hilafet attüs senedir. Biz bunu işlemiştik hilafet dersinde. Attüs senedir. Ve birinci halife Abubakir'dir, Ömerdir Usman'dır, Ali'dir. Ne yapıyor? Yirmi buçuk sene yapıyor. Kaldı altı ay Resulullah'ın nübubatı tamam olsun. O 6 ayda Hazreti Hasan Halife olmuştur. O 6 aydan da otuz sene tamamlandı. Ondan sonra Resulullah diyor mülç olur. Adil mülç olur. Maşaallah tarihini vermiyor hadiste. Onu tarihini kim veriyor bize? He? Tarih veriyor bize. maşallah ne zamana kadar sürdü? 1300 sene sürdü. Zigzag çizdi tabi. Ama Osmanlı devleti çökerken ne oldu? Anayasa şey şeriat devleti sembolik olarak kalma diye üzerinde. Ne olur? Zulumlu bir tahut hüküm gelir. O da maşallah. Biz o maşallah devrindeyiz şu anda. Ne zaman gidecek? Ne zamana kadar nübüvvet gelecek? Nübüvvet temehli ile gelir. Biz bu bu dönemde doğduk, bu dönemde de öleceğiz. Belki Mehdi 10 gün sonra gelir, belki 10 sene sonra, belki 100 sene sonra, belki 1000 sene sonra. Onun için bilir. Allah'tan başka kimse bilemez. Buradan da televizyonda çıkıp hocalar cifri ilmiyle ahir zamanı, Mehdi'nin gelmesini, İsa'nın inmesini neveler tarih verirler. Bunlar da bunlar da şiiler kadar yoğunlanması lazım. Çünkü bu cifri ilim dedikleri e, pislik aynen şeyden gelmiştir. Rafizilerin dininden gelmiştir. fizilerin dininden gelmiştir. Ehl-i e oradan aktarılmıştır. Cifri diyen bir ilim var. O da nedir? Eski çahinlik. Huzahbelat dedikleri oradan gelmiştir. ehl sünnete girmiştir. ehl sünnetin de elhamdülillah imamlarında bu yoktur. Hancı imamlarda var? Dört imama muhalefet edenler oy aldı saptırmışlar. Yoksa 4 imama bir günde uyan cifir ilmine inanmıyor. neden Çünkü دا gelen medreseler O zaman onun zamanında onların uzantısıydır. İşte bu cifre ilimde rafizilerden gelmedi. Onu da Mehdi'yi çıkartıyorlar. Bir de onların Mehdi'si bizim Mehdi'miz değil. Bizim Mehdi'miz Hz. Abubakir'in beyrağını kaldırır. Onların Mehdi'si dalalet Mehdi'sidir. Onların Mehdi'si asıl dedikleri bizim deccalimizdir. Çünkü Asfahan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir gündeki Asfahan'dan 70 bin tane Yahudi çıkar, şey uyar. Onlar da rafizler olabilirler. 70 bin tane Yahudi rafizlerdir. Rafizler de Deccal'in adamıdılar. Bugün de Deccal'in tam adamıdılar çünkü dinleri batıl üzerine koyulmuştur. Evet, şimdi bildik, Asfahan İran'dadır. خلاف evet. bu ان شاء اللہ درینجی بسہ نسرا نئی Haddi nedir, aşaması nedir, ne zaman sahabe olunur? Bunlar hepsini inşallah işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Buyurun kardeşim. ehl sünnet ve cemaat akidesinde sahabe, hilafet ve ehl-i salih'in yani ehl sünnet ve cemaat akidesinin temel esaslarından biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını kalpten sevmek, onları hayırlanmak, onlar için Allah'tan merhamet, istihbar ve rıza dilemek, onlara güzel duygular beslemek, onlara el ve dil uzatmamaktır. Bu sebepledir ki onların kalpleri sahabenin sevgisiyle doludur. Dilleri de sürekli olarak onları hayırla iade eder. devam Ehl-i sünnet sahabeye buz ve düşmanlık eden, onlardan hoşlanmayan, onlara dil uzatan veya onlardan birine kim besleyenlere buz eder ve onları düşman bilir. Çünkü allah Teala onlardan razı olmuş, onları af, bağışlanma, rıza ve cennetle müjdelemiştir. Onlar... Yüce Allah'a ve güvenilir Resulüne ilk iman edenlerdir. Allah Teala onları İslam'a hak dine ve saf tevhide hidayet etmiş. Onlar da bu dini nübüvvet kandilinden evet. ve risalet pınarından öğrenmişlerdir. Evet. Şimdi burada iki mesele var. Teker teker gideceğiz, iyi anlaşılsın. Biraz bu mesele temel meselesi olduğu için bir de şüphet oluyor. Bizim Türkçede de maalesef bazıları e, ...kılıflı... He? ...rafizilik... Para... ...ne diyorlar... ...propagandasını yapıyorlar... ...televizyonları var... ...kanalları var... ...var vazı var... ...onun için biz bu meseleyi biraz üzerinde duracağız... ...basamak basamak işleyeceğiz... ...ki nasıl dört imamın... ...bügündeki onların peşinde giden... ...dedelerimizin, babalarımız... ...bir avamın bile... ...ashab diyerken akan sudurardır... Aynı itikada gelmemiz lazım. Çünkü öyle bir dalgalar var. İran'da Hümeyni devriminden sonra bu ne oldu? Ağır bastı. Bu itikat sahabaya dil uzatmak e, de e, şimdi dil uzattılar, baktılar etki tepkiye savunur. Bir sefer ne yapıyor Detaylı yollardan uzatıyorlar. O, yerine göre onları da inşallah açıklarız onların planlarını. Şimdi burada usulü itikatta usul nedir? Asasında itikadın iki mesele var. Burada muellif bunu iki başlık yapmıştır. Birincisi onları sevmek, ikincisi onları buğzetmek. Kisinin hükmü nedir? Oları vermiştir. Bunu başlamıştır. Çünkü bu nedir? Nedir bu? Başlangıçtır, sonuçtur. ehl sünnet nasıl? La ilahe illallah nedir? İspattır, nefidir. یعنی اسپتر اللہ تم بشکاہ الہ یوخت یعنی سن اللہ در سشکاہ الہٰ بشکا الہ در olur اللہ iman i̇man ben چفر iman یرا bir چکر hem iman hem çifir olmaz Çünkü siyah ایمان شوقی چونکہ سیاح بیاس چفر اونی چم بر var بشکہ bu kız nefret biz ne yapacağız bu kişisini anlayacağız nedir diyor eh, ehl-i sünnet selefi salihin dört imam ve onun peşinde gidenler ne inanınlar hubbi ashabi resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sevenler ehl-i sünnet dedin resulullahın ashabını sevecektir sevci nedir nerededir sevci Kalptedir. Kalpte olan şey ne yapar? İmandır. İman da üç meseleyden olur. He? Kalpten olur, dilden olur, azalarla olur. Bu üçünü birbirinden ayrıldın, iman olmaz. İddia olur. İddia da geçersizdir. Delil lazım. Delil nedir? Sözden diyeceksin, fiilinden ispat edeceksin. ійidir sen kalbinde iman Ediyorsan Ashabı Judge dilinle SEN ne yapacaksın öveceksin ohaları rahmet dileceksin rıza dileacaksın sonra fiiliz onu göstereceksin tazim edeceksin gördük mü itikat budur işte ehlislunnet orları sever dilleri or ne yaparlar rahmat okullar onun için sahabe dedi radıyallahu anh diye uğram Allah on razı oldu Nereden getirdi bu kelimeyi? Niye demiyoruz Allah olara rahmet eylesin? O da dua. Yani bir sahabaya diyebiliriz. Abu Bakir Allah rahmet eylesin ona. Rahimahullah diyebiliriz. Ama neden razıyallahu anhu? Allah uygun görmüş bunları. Bu kelimeyi Allah onlara uygun görmüş. Allah Teala ayette ne diyor? Onlar Allah'tan razı oldu. Allah da onlardan razı oldu. O zaman biz ne diyoruz? Düşman çatlasın ne diyoruz? Allah onlardan razı olsun. Anlatabildim mi? İşte itikad babında on üç ehli sünnet nerede konuşsa Allah onlardan razı olsun deriz. Eyidir. Dilden olara sana nasıl olur diyor bi duai ve terahhum ve istiğfarih lehu Dilden biz onlara dua ederiz. Biz bütün sahabelere dua ediyoruz. Onlar olmasaydı biz dinimizi burada öğrenir miydik? Kim bize değil? Birinci kuşak kimdir? Sahabe içiramdı. Onlar Allah Teala uygun gördü bu dini, ehil gördü olara, onlara teslim etti bu dini. Nere geldi? Bize geldi. Onun için dilimizden olara dua ederiz. Dilimizden istiğfar ederiz olara. Niye istiğfar ediyoruz? Çünkü hatasız kull olmaz. İstighfar etmese olara, Allah onların günahlarından affetsin deriz. Çünkü günah dese günahsızdılar. O zaman biz sapıtırız. Rafiziler gibi, şiiler gibi oluruz. Onlar bile bizim imamlarımız mazumdur. Bizim Resulullah'tan başka kimse mazum değil. Abu Bakir bile hata yapabilir ve yapmıştır. Allah da onu affeder, istiğfar eder, affeder onu. Anlatabildim kardeş? İşte onun için biz onlara rahmet ederiz. Sonra kalplerimiz, dillerimiz onlara karşı selametli olacaktır. Selamet nedir? Yani bizden olara ne dilimizde ne kalbimizde zerel gelmez. Çin nefret olmaz. Sahabe dedin Resulullah'ın arkadaşları, en sevdığı insanlardır. Allah onlardan razı olup, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Bir de iman bu dil. İtikat nereye yansıyacak? Ağzalara yansıyacak. Ağzada nasıl ispat edersin sahabeyi seviyorsun? کلبیندیکین ben nasıl bileyim dışarıda senin hükmediğim sen sahabeyi seviyorsun sahabeyi seven ölçüdür bu ehl-i sünnettir yani شی değil رافزی hele hiç değil nasıl bilirim e dilinle e dil de nifak da olabilir o zaman yansıyacak fiiline senin fiilinde göreceğim onu o zaman ne yapacaksın elinle kalbinle dilinle onları savunacaksın. He? Nasıl biz burada oturup savunuyoruz? Nasıl ahel-i şünnet alimleri kitap yazmış onları savunuyorlar? Dilleriyle, elleriyle, kalemleriyle icap etse, icap etse yani bir İslam devletinde çok rafizi var, ceza yemiş çok rafizi de var, zındıklıktan öldürülmüştür İslam hakimleri tarafından. Ne yapmışlar? Ashab-ı çüreme çifretmişler, dil uzatmışlar. Gelmişler, istitab etmişler oları. Demiş işte zındıktır filan istitab etmişler. Şimdi şu anda şey tarihi aklımda değil yoksa tarihten bu tarih citaplarında özellikle Bidaye ve Nihaye İbni Kesir'in kitabında bunları halifeler varmış Abbasilerden özel zındıkların üzerine şey bırakmışlar. Adamlar bırakmışlar bunları takip edip soğuk edilmişler mahkemeye. Bızındıklarında birçoğu sahabeyi tekfir etmişler. Ama Rafiziler tarih boyunca ne yapmışlar? Dinlerinde bir madde var. O madde nedir? Takiyye. Takiyye nedir? Yani dışta bir şekil, içte bir şekil. Bu dinimizdir diyorlar. Bunu kılıfı uydurmuşlar çünkü 14 1400, 1400 senenin altındaydılar onlar. Ha? 1400 sene ehl Sünnet'in şemsiyeti altında yaşadıkları için kendilerine çıkış noktası bulmuşlar. Avamlarını aldatmak için işte demişler olduğunuz gibi bizim mavlahum ne diyor? Göründüğün gibi ol olduğun gibi görün. Bunlar tersi diyorlar. Nasıl oluyor tersi? Göründüğün gibi olma, olduğun gibi görünme. Bu işte yalancıların dinidir. Biz ne yapacağız? Tersini yapacağız. Bu nedir? Hakiki ehl-i sünnet kalbinle, dilinle, آزالارıyla sahaba karşısında bütün sevgisini ortaya koyacaktır. Bu nedir? İspattır. Nefi terefi nedir bunun? He? O da nedir? Oları buhz etmezsin. Buhz edenleri buhz He? Oları buhz etmezsin. Buhz edenleri buhz edersin. Oları buhz Onlardan nefret etmezsin. Nefret edenlerden nefret edersin. Nefret edenlere savaş açarsın. Buhz edenlere savaş açarsın. Anlatabildim mi? Bunu yaptıksa sen nedir? Hakkıyla ne yapmışsın? Sahabenin hakkını vermişsin. Kim sahaba kim sahaba hakkında buhz ediyorsa yanlış konuşursa biz onu buhz ederiz. İster ehli i sünnetten olsa bile. Onun için alimlerimiz tarih boyunca bir sahabeye bir tane dil uzatmışsa, tek sahabe de olsa onu kınamışlar böyle üç imam da olsa, hata yapmışsa. Tarih boyunca bu var. Bugün de bile, bugün de bakıyorsun bazı yazarlar, sahabeye biraz dil uzatıyorlar, hemen direkt alimler kalkıp diyorlar saygısızlık yaptım burada. Yorum yapıyorlar. Hat sahaayı çıplak zikretmek elli şünnetin motodundan değil mesela Hzret Ömer geldi böyle dedi bak biz Hazret diyoruz Hazret nedir saygıdır Türkçe göre bu saygıdır Hazret Ama Araptener diyor mesela diyor abu bakır radiyallah'u enu geldi yani efendimiz abu bakır geldi bunlar saygılı ametidir Çıpla a bu bakır geldi ne senin asker arkadaşımıyla bu bakır Öyle bir şey olur mu ya? Bunlar bizim imamlarımızdır. Onun için ne diyeceğiz? Bunları zikrederken bütün ashabı cihanı sayfiiden zikredeceğiz. Radiyallahu anhum. Bazen sahabe oğul baba sahabe var. Mesela Abdullah İbn Ömer. Radiyallahu anhuma. Her ikisinden de Allah razı olsun. Ya ne kadar güzel ehli sünnet itikadı var ya. Bak böyle bağlamışlar. trey e, ra, e, tren rayına gibi oturtmuş gibi hiç sağa sola gidemez. Radiyallahu anhuma. E parantez arasında bir espri bir mütercim bizim tercüme yapıyor. He? Radiyallahu kaldırmış hepsini Radiyallahu anhu yapmış. Demiş bu Araplar bilmiyorlar işi. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi bilmiyor işi. Kalkmış yapmış ya dedik bu Radiyallahu anhuma yani hem babaya hem oğla. Anhuma o cismini cem ediyor. Evet. O demiş ya ben dedim yanlış yani belki bilmiyor yanlış yazmış şey. Neyse. Maksat ehl sünnet bu konuda ashab-ı kiram bizim için kırmızı çizgidir mukaddes bir bağdır. Neden? Birinci kuşağımızdır ya. Gözünün önüne koy birinci ravimiz yalancıysa o zaman bizim dinimiz batıldır. E şeytan da istiyor Adamları da şeytanın şeyatini insüvel cin, rafiziler, cinler de bellidir. Bıdı bıdı Vesvese şeytanları, yerde de ins şeytanları da rafizler bunu istiyorlar. O zaman biz bu şeytan çatlasın diye biz sahabeyi yüceltiriz. Radiyallahu anhu diyeriz. Hatta yerine göre radiyallahu anhum'a diyeriz. Ne oldu bu? Dinimizi ispat ediyoruz. Şeytana karşı. Ne kadar biz dinimize sarılsak o kadar allah Teala bizi destekler, Allah'ın tarafında oluruz. Evet. Şimdi o bir paragrafı okuyalım. Burada nefi ispat oldu. Bitti mi? İçi kayda var. Seversin sevmeyenleri de buğz edersin. Evet. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim neye? Niye bu sahabe bizim için bu kadar büyüktür? Onu ispat edelim. Sahabe Çindir Ne bu sahabe böyledir? Eydir bu şeytan, iblis. Şeytanın adamları cin ve insan olan Cinnen olan dedik şeyatın ilcindir. Biz görmeriz oları. İnsan olan rafiziler. Şeytanın adamları. Niye bizi istiyorlar bu sahabeler hakkında? Bugün de Türkçe gibi İslam aleminde kitap basıyorlar. Kana, ta, kan, televizyon kanalları kurmuşlar. Bizim adamlarımızı parayla satın alıyorlar. kuma derip orada ders yaptırıyorlar. Kendi mezheplerine göre yetiştiriyorlar. gözümüzü aşık mılar? Niye bu sahabeyi çirliyor, çirletiyorlar? Şimdi ona bakacağız. O zaman anlarız şeytan niye bu şeyi çesmek istiyor. Birinci kuşak halakayı Evet. Çünkü Allah Teala onlardan razı olmuş, onları af, bağışlanma, rıza ve cennetle müjdelemiştir. Onlar Yüce Allah'a ve güvenilir Resulüne ilk iman edenlerdir. Allah onları İslam'a hak dine ve saf tevhiyle hidayet etmiş. Onlar da bu dini nübüvvet kandilinden ve Risalet pınarından öğrenmişlerdir. Gizli ve açık hallerinde dinlerine samimiyetle sarılmışlar ve onun uğrunda en değerli varlıklarını feda etmişlerdir. İslam'ın ve Müslümanların garip ve güçsüz oldukları bir zamanda imar etmişler ve zor zamanlarda cihad etmişlerdir. Allah Teala'nın dinine hikmetle ve güzel öğütle davet etmişler, yakın ve uzak herkesin düşmanlığına karşı sabretmişlerdir. Evet, paragraf paragraf okuyacağız çünkü arkadaşlar bu çok önemlidir. Ben istihlam muellifin bütün yazdığı paragraflara soruluyor. Çünkü çok önemlidir bunlar. Şimdi bazı diğer işte biz sahabeyi seviyoruz. Ne kadar bu kadar niye uzatıyorsun? Uzatıyoruz. Başımızda bir hem şeytan var, iblis var hem de bugün de devleti var iblis. O devlet bize saldırıyor. Bak bu çok önemlidir. 30 senedir Humeyni geldiğinden beri ehli sünnet sahabeye Ehl-i sünnetin ashabına saldırma başlamıştır. Televizyonlar, dergiler, kitaplar basılıyor onların ziddine, onları karalıyorlar. Hatta Türkiye'de belki siz hatırlamazsınız 80'lerde 85, 84, 86, 90'a kadar tiyatrolar oynatıyorlar İrancılar diye vardır. Hizbullah diye vardır. Gidip İran'dan para alıyorlar, tiyatro oynatıyorlar. Gelip tiyatrocuları parayla alıyorlar. Diyorlar ki mesela sahabeyi kötülemek için tiyatro oynatıyorlar. İşte nedir Hz. Hüseyin nasıl öldürüldü? İşte Hz. Ali'ye nasıl zulüm olundu tiyatrosunu anlatıyorlar. Her zaman görüntü daha etkileyici olur konuşmadan. İnsanlar görüyorlar, o zaman etkileniyorlar. Bugün de bugün de maalesef bazen Müslüman kanalları var. Kanal 7'dir. Vesaire bazı kanallar bilmiyorum ben kanal 7'de gördüm İran Hilal TV'dir Bunlar ne yapıyorlar İran'daki Sahabeyi Alçakladığı filmleri Dizileri diblaz yapıyorlar Burada oynatıyorlar Türkiye'de Büyük koskocaman Resulullah'ın Dayısı Sa'di bin Ebu Hakkası Meymun gibi çıkartmışlar Haşa kefe Daccal gibi böyle büyücü gibi çıkartmışlar Diğer sahabeleri hepsini aşağılayıcı gösterir. Bizimkiler de cuva uyanıktılar. İslami dizidir. Ucuzla almışlar. Bilmiyorlar kendi kuyularını kazıyorlar. Bir de 70 milyona burada kötü örnek oluyorlar. Onun için bu dersler önemlidir arkadaşlar. Ha bizim sözümüz, sesimiz Humeyni'nin devleti gibi yetişmiyor bir yerlere. bu Kanal 7'dir, Hilal TV sahibi gibi de sesimiz gitmiyor bir tarafa. Ha? Bir kısmı bunu bilerek yapıyor, bir kısmı saflığından yapıyor bazı kanallar. Kanal 7 ben eminim, saflığından yapıyor. Diğerleri bilerek yapıyorlar bunu. Ama biz hakkı söylemekle mükellefiz. Gerisi Allah'a kalır. Biz Allah indinde hakkı söylemekle mükellefiz. Ehl-i şünnet itikadını burada açıklayacağız elhamdülillah. Evet şimdi birinci meselesine diyor. Niye ashab-ı kiram bu kadar önemlidir bizim için? Çünkü dedik ki bunlar birinci kuşaktır. Birinci halakayı çetsen dinin elden kaldır. Bitti. Bu bir. İyidir allah Teala niye bu ashab-ı kiramı seçmiştir? İbni Mes'ud bunu açıklıyor. Diyor ki bir rivayette İbni Mes'ud diyor ki Allah yer üzerine baktı bütün insanların kalbini yokladı. O zaman da yer üzerinde Çinler var bilir misin? Bugünün Amerikası, Rusyası, Büyük Çin'i var ise o günden Çin vardır, Romalılar vardır, Farslar vardır. Bunlar o günün Çin süper gücüdür. Medeniyet gücüdür. O zaman da. Ama Araplar nedir Çöl, Arabi, Bedevi. Hiçbir şey bilmiyorlar. Teknoloji yoktur. Hiçbir şey yoktur. İlçer hayata yaşıyorlar. Ama İbni Mesud diyor Allah yokladı kalpleri, baktı bunların kalbi Yarım adanın eee insanlarının kalbi en fıtrata yakındır. Oları ne bozmuş Roma? Şirki ve seniyeti, medeniyeti, fıtratı bozmuş. Bu yanında taşperestlik, Farsların insanların fıtratını bozmuştur. Ne kaldı ortaya yerde? Bu temiz Araplar. Oların da içinde Allah Teala İbn Mes'ud diyor ki Ashabı, kiramı baktık kalpleri en saf, en barraktır. Buları ne yaptı? Resulullah'a seçti. E, elçisine destekçi olsun, ashabı olsun. Bu dini, bunlar ulaştırdılar. Yani Allah Teala bu yer üzerinden elimizin sayısı kaderi sahabeyi seçti Mekşe'de. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 kusur adam hakkıyla چرم sahabe bu, bu içi vasıtasıyla yayılmıştır şimdi ناسیما mı چنچا niye لگ bu اسلام önemlidir işte burada موف ہے Ehl-i Sünnet'ten neyi aktarıyor? Diyor ki, onlar ilk önce Resullah'a iman edenlerdiler. Kim iman etti Mekke'de Resulullah'a? İlk önce Ashab-ı Kiram'dir. İlk sahabelerin de imamının imamı kimdir? Abu Bakr'in-i Sıddik. Erkeklerde ilk önce iman eden Abu Bakır'dır. Kadınlarda Hazreti Hedice'dir. Çocuklarda Hazreti Ali'dir. Bu üçü ilçe imza atanlardı. Ama Şiiler ne diyorlar? Hayır, Abubakir'den önce Ali iman etti. Ali iman etti. Ali mükellef değildir. Değil mi? 10 yaşındaydı. Ama Resul Abubakir, Sıddik 67 yaşındaydı. İman ederken. Demek ki Ehl-i Sünnet'in datayına bakın. Adamlarda Abubakir, kadınlarda Hadice, Subyanlarda, çocuklarda Ali, gibi, bunları علی اللہ seçti اللہ تعالی عبد اللہ bu üçü taşımak için ondan dolayı onlar hak dine inandılar halis tevhidi yerine getirdiler miskal-i zerre taviz vermediler miskat, nübuvvetin as, ana, ana kaynağından ilimlerini aldılar, aldığı cibi Resulullah'tan mesajı ulaştırdılar onun oğrunda cizli ve eşker davat yaptılar canlarını en pahalı canlarını mallarını evletlerini feda ettiler bu yolda tabi ben bunu dedikçe sizin sahabenin tarihi gözünüzün önündedir nasıl canları malları feda oldu nasıl işkenceler çektiler nasıl malları gitti nasıl hicret ettiler bunlar hepsi aklımıza gelmesi lazım gurbette iman ettiler Ettiler, ettiler. E Allah'ın Allah dinini yaydılar he onun için işte ashab-ı kiram bizim için önemlidir. Bunlar olmasaydı bizim bugün de elimize din gelmezdir. Evet, devam edelim. Ashab-ı kiramin sıfatlarından bir paragrafta okuyalım. Onlar insanlar içinde İslam'ın imanı ve ihsanı en mükemmel teslimiyetleri, tasdikleri, itaatleri, ihlasları, ilim ve amelleri, ibadet ve cihatları en büyük ve her türlü güzel ahlak ve davranışta en önder olanlarıdır. Onlar ümmetin önde gelenleri ilim ve amelde şeriatın senedidirler. Onlar istisnasız ümmetin en hayırlı neslidirler. Evet, devam edelim onu da Allah-u Teala onları Peygamberinin sohbeti ve arkadaşlığı, İslam Risaletinin taşınması ve bütün insanlara ulaştırılması için seçmiş ve bu konuda muvaffak kılmıştır. Nitekim onlar bu dini indiği şekliyle tebliğ etmiş, dini ayağa kaldırmış kaldırıp yüceltmiş, onu destekleyip güçlendirmişler ve Allah-u Teala da onlar vesilesiyle dinin temellerini sağlamlaştırmıştır. Onlar Allah yolunda hakkıyla cihad etmiş, İslam'ı çeşitli ülkelerde ve farklı toplumlarda yaymış, yurtlardan önce kalpleri fethetmiş, adaletle hükmetmiş ve böylece önder olmuşlardır. Dolayısıyla bahtiyar kimse onların yoluna tabi olan, izlerinden giden, icmalarını hüccel sayan, ilimlerini öğrenen, amellerini yapan, onların kadrini ve faziletini bilenlerdir. Evet, sahabe, şimdi Allah subhanehu ve teala dedi ki rahmeti gereği kullarını he, azap vermez. Ataşa atmaz, ille ki üzerlerine hicret, ikamet edilmesin. Hüccet neyle ikamet edilir? Elçiler gönderir. Allah'ın rahmeti gereği elçileri gönderiyor. Yoksa göndermeseydi bize hicret, yeter ki fıtrat hicreti var sizde deseydim. Ama rahmeti gerekir. Mutlak adaleti, mutlak rahmeti bunu gerekir. Peygamberleri gönderiyor. Peygamberler bize anlatıyorlar. O içimizdeki fıtrat dinini tazeliyorlar. Ondan sonra bu da yetmiyor. Rahmeti gereği olur ki bazı kulların diğer eşittığını anlamaz, gördüğünü anlar. Elçilerine diyor siz de dini uygulayın. Onun için peygamberler de getirdikleri dini yan gelip yatmıyorlar. Peygamberler uyguluyorlar. İbadat uyguluyorlar, işkenceyi çekiyorlar. Yoksa Allah bir peygamberi niye işkence çektirsin? Savunabilir onu. Değil mi? Savunamaz mı? Savunur. Kafir. Abu Cehil gelse elini kaldırsa eli donar. Tarihte var mı bu? Var. Ama niye yapmadımını işkence çektiler? Örnek olsular. Bugün de işkence çekenlere örnek kimdir? Resulullah'tır. Hazır salavat gelmiş İslam dini paketten gelmez. İğneyle kuyu kazmaktır İslam devletini kurmak. İşte alsıza örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 13 sene Mekke'de neler çekti? İyidir. Bu da rahmeti gereği maket canlı olarak yaşanması lazım. Paketi elçi yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Bu da ne diyor Allah Teala? Ve kana lakum fi Rasulillah usvetun hasene. En güzel örnek size da var. Alın örnek. Onun için en baş gözde ibadetimiz nedir? Namazdır. Ne diyor Resulullah? Sallu kema raaytumuni usalli. Başka bir söz demiyor. Demiyor başka şey gibi öğretmüyor namazı böyle kılın. Beni gördüğümüz gibi namaz kılıyor. Onun için namaz hadislerinin yüzde dokuzanı sahabenin tarifiyle gelmiş. Sahabe yürü, gördük Resulullah böyle kırıyor. Onun için dört mezhebin arasında en çok ihtilaf olan namaz meselesidir. Çünkü Resulullah noktayı koymamış. Sahabe aktarıyor. İyidir. Allah'ın rahmeti bitti mi Resul'dan? Bitmedi. Diğer Resul'ların E, re, رسول Benim ümmetim varisleri diyor. Ha? Nedir? Alimlerdir. Alim peygamberler dirhem, diner, miras koymazlar, ilim koyarlar. Kim hakkıyla aldı? O varistir. Hakkı varistir. İyidir. Kim bu paketi tazeliyor? Ha? Resulullah'ın varisleri. Birinci varis kimdir? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram Resulullah'tan aldı ilmi görerek ve eşiterek. Ne yaptı? Uyguladı. Güncel hayatında. Gittiği şehirde uyguladı. İslam'ı böyle yaydılar. Ondan sonra tabi'in. Ondan sonra etba'u tabi'in. Bugüne kadar böyle geldi bize. Değil mi? Nereden biz dinimizi öğreniyoruz? E hocalarımızdan. Hocalar hocalarından taz zincirleme gidiyor. Aynen senetle geliyoruz. Hem eşiterek hem görerek geliyoruz. Evet. Evet. Şimdi ashab-ı kiram ne yazar? O zaman birinci senettir. Hakiki Resulullah'ın varisleri kimlerdir? Ashab-ı kiramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bıraktığı dini ashab ondan oldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ashab-ı kiram o dini aynen Resulullah'tan aldığı gibi o bir kuşağı aktardı. O birisi de aynen aldığı gibi bu bir kuşağı Arada bozgunluk oldu. O bozgunlukla işte biz ehli i sünnetiz diyoruz. Bunlar ehl-i fırkat bid'a'tiler, dalalettiler. İşte oradan itikadımız ayrıdır bizim. Biz sahabenin zincirleme peşinde gidiyoruz. Dört imamın peşinde giden, ashabın peşinde gitmiş gibi. Evet. Onlar diyor ki, hak dini aldılar, halis dinler bunu yaşadılar. Onun haricinde Yaşadılar, onun için bunların İslamları, imanları, ihsanları en mükemmel şekildeydir. olar Resulullah'a ne oldular? Teslim oldular. Resulullah'a ne dediler? Musulmanın şiiri nedir Kur'an'da bize diyor? Âmenna ve saddakna. İman ettik, tasdik ettik. Sonra ne geliyor bundan sonra? Semihna ve ata'na. Bu kim çekti önceden? ben bu نی ایمر جلدی Hayır سمجھو altında بہت زیادہ işkenceler oldu Suhaib'e işkenceler oldu? Ammar'a ne işkenceler oldu? Bütün sahabelerine ne işkenceler oldu Mekke'de? Ne hicretler oldu? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bana olan işkence hiçbir peygamber olmamış benden önce. <gülüyor> Halbuki okuyoruz bütün peygamberlere ne kadar işkence olmuştur. Resulullah en zirvetteymiş. Maddi manevi işkence yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ashab-ı Bu işkenceler altında dini hak aldılar, hak yaşadılar, hak tebliğ ettiler. Onun için bi bizim için bu adamlar yücediler. Ondan sonra bunu varlıkta yoklıkta hakkıyla ne yaptılar? İlan ettiler, bu yola davet ettiler. Ondan dolayı bunlar şeriatın senedidir. Yani bunlar olmasa şeriat olmaz zincirimizdir. Bu zincir kopsa bizim biz yandık, dinimiz bozguna uğrar. Onun için şeytan istiyor birinci şeyi koptursun bize. Zinciri. Bir sahabada şübhet ettik, artık ne olur? Arkası gelir. Ve var piyasada görüyoruz. Adamlar sahabaya yavaş yavaş dil uzatıyor, ona uzatıyor, buna uzatıyor. Ondan sonra ya işte, ondan sonra ne oluyor? Ya bu hadisler sağlam değil. En iyisi Kur'an'dır. Kur'an'a dönerim. Evet. Evet. Ondan sonra sonra sonra bu bu bu ümmetin, bu şariatin, Senedidir. en Neden en en Neden Çünkü Resulullah haber vermiş. Benden en dönem, benim o o bir bir bir bilmez mi sonradan bozguna uğrar? اچھا اللہ خبر اللہ دیدم یا ربی اول مش اول جگ بہ جگ جن جنتل گرانا قدر جہن جہن bozulur niye لو ہی Kur'an'da لہی عظمشت kadar تعالیٰ Resmen orada tıkanıyorlar şeytanın adamları. Ama şeytan o kadar süsü sü enteresandır. Ne yapıyor bu sefer? Göz göre göre hata yapıyor yaptırıyor. Evet bunu da her herkes yaşıyor. Bak göz göre göre adam bilir hatadır ama bir şeye gelir o hatayı işler. Zine olsun, içki olsun, yalan olsun. Bilir yalan diyor ama... Şeytan öyledir ya bir şey olmaz yalancıktır bunu da atlat bu sefer ondan sonra tövbe et. E bu da öyledir. Evet. Bunlar hakkıyla tebliğ ettiler İslam'ı. Hiçbir şey eksik etmeden bu dini tebliğ ettiler. Bu dinin olar neydir? Kaideleridir. Bu din hak bu din uğruyca hayatlarını, mallarını, canlarını verdiler. Onun için Allah Teala bunları ne yaptı? Mübarek topluluk. Eydir bir tarihe bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Resulullah vefat ettikten sonra müşrikle e, şeyler Arabiler Yarımada'da ne yaptı? Birçoğu irtidad etti, dininden döndü. Birçoğu irtidad etmedi de ama baş kaldırdı halifeye. Dedi artık biz zekatı pe peygambere verdik. Peygamber öldükten sonra daha zekata gerek yoktu. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Onlardan savaş açtı. azınlıkla Medine'yi bile zor kuruyorlar. Ama diğer Mekke'de ve başka yerlerde de bir çoku da etmemiş. Ne oldu ondan sonra? Allah bunları şabit kıldı. Bütün çifri peygamberler çıktılar. Peygamberlik iddia ettiler, mücellim el kazab, esved el unzi, kadim peygamberler çıktı sadece. Ne oldu bunlar hepsi? Allah bunları yok etti. Yok ettikten sonra ne oldular? He? Döndüler. Yahu yenisiz hele toparlanmamışsınız. Yarım adayı. Döndüler nereye? İçi imperatorluğu çöktürmeye. Çöktürdüler mi? Çöktürdüler. Nasıl çöktürdüler? Allah bunları destekledi. Biz de olay gibi olsak şu anda Amerika'yı Rusya'yla çöktürebiliriz. Çöktürebiliriz ama bir şart var. Olay gibi olacağız. Var mısınız? Biz var varırsak emel lazım. Ne diyor allah Teala? قاید kurmuş وَكَانَ حَقًّا Aleyna نَصْرُ muminin Üzerimizde haktir, vaittir, sözdür. مؤمنleri zefere kıldırırız. O zaman biz zefer bize Demek ki biz kriterleri bozmuşuz. Yani o kriterler de hata var. Yani حقیق مؤمن değiliz. Çeki düzen vermemiz lazım. Diğer tarafta da قاید düzgün oturuyor. Ne diyor? قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ يَنْفُسِكُمْ sizin ne gelmişse başınıza, zillet gelmiş bizim başımıza, sizin yaptığınız günahlardan dolayıdır. Bak gördün mü? Parçaları yeri yerinde otursak her şey anlaşılır. Şeytanın oyunu ne olur? Bozulur. Şey, biliyorsunuz sahabe, Rus'tun getirmiş ordusunu Kadisiye'de O günde süper cüc Dünyanın en süper cücü Gelmiş Kadesi'ye de Savaş atacaklar Musulmanlardan Musulmanların başında Kim var? Sa'di bin Ebi Vakkas Sa'di kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dayısıdır Dayılarından sayılır Zühri Aşiretindendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem احطانا anam babam Sene feda olsun At dedi Oklarını hiç kimse edememiş Resulullah bu lafı anlatabildim onun için bu başlarında Rubi de bir sahabedir Allah razı olsun ondan bedevi bir sahabe bedevi kaba ama kalbi cennetliktir inanmış teslim olmuştur Sa'dir Cid Ruslumla görüşme yap bilirsin savaştan önce elçiler görüşülüyor ben ne dedim Rus'tum Arapçadır Rostam Türkcedir. Siz de artık o kadar <gülüyor> idare edin. Ben mükellef değilim. <gülüyor> He. Rostam Türk Arapçesin ben söyleyeyim. Yani şimdi karşında tam %100 bir Türk ozası olsa tamam da. Evet. Şimdi Celhur çardağına giriyor. O da haşamatını kurmuş, Kisra'nın tam heybetini vermiş orada çardakta. Çadırında. Giriyor. süngüsünü sak diye şeyin önüne sokuyor. Rüstem'in önüne sokuyor. Önünde de ne var? Çok bağlı bir çürç var. O çürçü de deliyor, sokuyor şeye. Onlar hemen şey yapıyorlar, haşiye, bilirsiniz. O da diyor, bırakın. O, sözde gırgır geçiyor bu bu bedeviyle. Diyor, siz ne istiyorsunuz Araplar bize savaşa gelmişsiniz? Diyor, biz sizi geldik, Allah'a davet ediyoruz. İnsanlara tapmaktan tek Allah'a tapmaya. Bu dünyanın darlığından ahiretin genişliğine size davet, sizi davet ediyoruz. Ya siz neyinize güveniyorsunuz? Araplar tarih boyu fa, fa, Farislerin neyidir? Çöleleriydir. Siz neyinize güveniyorsunuz? Biz Allah'a güveniyoruz. Neyle bu? Bu, bu şüncünle mi geliştiriyor? Evet diyor. Allah istese biz sizi yok ederiz diyor. Gidiyor. Ne diyorsun? Bunlar gülüyorlar. Diyor gülmeyin. Bunlarda olduğu ürek, bunda olduğu yürek bu yiğitte diyor, benim ordumda yoktur diyor. Rüstum diyor. Onun için Rustumun o görüşte diyorlar şeyi kırılıyor. Azmi kırılıyor. Çünkü liderdir. Veloci zındıktır, çafirdir, tağuttur ama uzmandır. Başkar adamdır, uzmandır. Usman olduğu için onun dilinden anlıyor. İşte bakın bu sahabeler neyle bizim kalbimizde yer aldılar. İşte zaten Rustumu o Kadisiye Savaşı olduktan dolayı orada ne oldu Kadisiye Savaşı'nda Fars İmparatorluğu bitti. Ne dönemöndür? Hazreti Ömer dönemindedir. Kadisiye nerededir? Irak'tadır. O dönemden sonra Bugüne kadar elhamdülillah ataçparestlik ne oldu kalmadı. Onun için İranlılar Safaviler her zaman Safaviliği ön plana çıkartırlar. Osmanlı ile niye savaş atmışlar tarih boyunca? Safavilik meselesidir. Şiilik değil. Ehlibeyt meselesi de değil. Ehlibeyti kullanıyorlar, Humayni bile dahil. Ehlibeyti kullanıyorlar, aslında Farsçılık yapıyorlar. Humayni anayasasında ne yazdı? şeriat şey cumhurbaşkanı şey olacak farisi olacak e ya senin ülken de var türkman var he, azeri var buluç var bir sürü kavmiyet var hayırdır farisi olması şart işte faris savaşıdır ataş pereslik savaşıdır o, o işte hazret ömer'i niye rafiziler en sevmezler çünkü hazret ömeri eliyle çöktü hazret ömeri kim öldürdü Abu Lu'lu' el Mecusi gönderdiler onu onu Medine'de öldürdü. Farisidir öldüren adam. da değildi. Onun üç Hazret Ömer ayındı dedi "Kim vurdu beni?" "Ne zulmetmişim ben bir tane bana cesaret etti vurdu beni." Dediler "Seni Abu Lu'lu Mecusi vurdu." Dedi "Elhamdülillah beni bir tane vurdu ki kıyamet gününde karşıma la ilahe illallah'tan çıkamaz." Yani bir musulman değil desin ben Ömer zulmetti. Ondan dolayı ben bu cürm işledim. Bakın Hazreti Ömer'in fıkhını. İşte o cünden bugüne güne sahaba düşmanlığı bildik mi? Rafizilerde niye var? İşte sahabeler bu zorlu zor şartlerde ne oldu? Ha? Bu zor şartlerde İslam'ı tebliğ ettiler. O paketi bize sapasaklam ulaştırdılar. İslam şeriat paketini. İşte ashab, şey, de bu kadar اللہ صفان صحابنی لڑ پیشن گردینس لرن لڑحمد رب المین